Merhaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Dalyan İstuzu plajına yapılması planlanan Karetta Karetta Hastanesi projesinin iptal edildiğini açıkladı. Güllüce, İstuzu'nda yaşananları anlamakta güçlük çekiyorum fakat vatandaşa rağmen yapacak halimiz yok, madem ki istenmiyor projeyi iptal ettik dedi. Bakan Güllüce, İstuzu'nda Karetta Karetta'ları incelemek, tedavi etmek, bilimsel çalışmalar yapmak için bir mekan var. Fakat çok gayrısı şartlar varmış, bunun üzerine üniversiteyle bakanlık, Orada doğru dürüst hastane yapalım, kaplumbağaları tedavi edelim diye yola çıkmışlar. Peki niye başka yerde değil de orada? Çünkü başka yere götürmeye kalktığınızda yarım saatlik mesafe var, yol alınacak. Bunu temin için bir bina yapılacaktı. Fakat vatandaşa rağmen yapacak halimiz yok. Madem ki istemiyor, projeyi iptal ettik. Çevreci arkadaşlarımızın rahatsız olmasına gerek yok. Hastaneyi yapmıyoruz, mevcut haliyle kalıyor orası diye konuştu. Proje için Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yani Dekamer, Türkiye'nin ilk özel çevre koruma bölgesi Dalyan İstuzu Kumsalı'na Deniz Kaplumbağası Hastanesi açmak için Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan ön izin almıştı. Ama buranın aynı zamanda bir ziyaretçi merkezi olarak da planlandığını söylemekte fayda var. Biyanet'in de gündeme getirdiği İstuzu plajında Kareta Kareta Hastanesi projesine İstuzu'nu kurulmuştu. Kumsalını Kurtarma Platformu karşı çıkmış ve her ne olursa olsun İstuzu'na yapılacak herhangi bir yapının bölgenin ekosistemini bozacağını, bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini ve yeni yapılaşmalara ön ayak olacağını belirtmişti. Konuyla ilgili change.org Taksim İstuzu adresinde İstuzu Kurtarma Platformu tarafından başlatılan imza kampanyasında 30.271 imza toplandı şu ana kadar ve buradaki mücadele sürüyor. Türkiye Barolar Birliği. 7 Nisan 2014 tarihinde gece yarısı saat 3'te Ankara Macunköy'de bulunan devlet tiyatroları İrfan Baş Atölyesi sahnesinin bulunduğu arazide ağaçların sökülmesi ve kamu binasına zarar verilmesiyle sonuçlanan baskın niteliğindeki eylemler gerçekleştirdiğini ilerce sürerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre TBB tarafından yapılan suç duyurusuna ilişkin devlet tiyatrosunun kullanımında olan Kamu arazisi üzerinde bulunan ağaçların gece yarısı sökülmesi ve kamu malı niteliğindeki binaya zarar verilmiş olması Türk Ceza Kanunu'nun 152. maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumak bu kavramlara işlerlik kazandırmak yükümlülüğü ile ilgili bu ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur, dedi. Özgürlük Parkı Forumu Göztepe Gezi Dayanışması Fener Yolu Mahallesi halkı Kuyubaşı fidanlığının yeşil alan olarak kalması için verdiği mücadele sürüyor. Fener Yolu Tuğlacıbaşı fidanlık arazisindeki yapılaşma planına karşı harekete geçen halk 13 Nisan Pazar günü mahallede yaptıkları yürüyüş sonrası Tuğlacıbaşı arazisinde basın açıklaması yaptı. Bu açıklamada hazırlanan panolarla şehre ve yaşam alanlarına dair hayallerini değişik renklerle ifade eden çevre sanıcıları paravanları da boyalarla ağaçlandırdılar. Göztepe Gezi Dayanışması, Özgürlük Parkı Halkı Forumu ve Fener Yolu Mahallesi Halkı, Kuyubaşı Fidanlığı'nın yeşil alan olarak düzenlenmesini istediklerini, oysa Kadıköy İlçe Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araziyle ilgili bir imar planını sessiz sedasız onayladığını belirterek, Buna karşı imza kampanyası başlatmıştı. Çevresel ve kentsel talepleri dikkate almayan plan tadilatının iptal edilmesi için uzun zamandır toplanan imzaların sayısı binleri bulmuştu. Göztepe Gezi Dayanışması, Özgürlük Parkı Halkı Forumu ve Fener Yolu Mahallesi Halkı 16 Nisan Çarşamba günü de saat 13'te Kadıköy Eminönü Vapur önünde buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giderek hem topladıkları imzaları ve dilekçeleri teslim edecek ve taleplerine bir kez daha dilek getirecekler. Bolu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından Gölcük Tabiat Parkı'nın girişine ikinci bir yol açmak için iş makineleriyle onlarca ağaç kesildi. Çam ormanları arasında saklı Gölcük Tabiat Parkı'nın girişindeki yola alternatif bir yol açmak için proje hazırlandı. Bolu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Tabiat Parkı'nın giriş kontrol noktasının önünde ormanlık bölgenin içerisinde yol açmak için iş makineleriyle çalışma başladı. Gölcük'ten çıkacak araçların kullanması için açılacak 200 metrelik yol kapsamında Tabiat Parkı'nın girişinden Seben, Bolu Karayolu'na kadar inen bölümde yer alan ağaçların da tamamı kesildi. Kesilen ağaçlar kamyonlara yüklenerek tomruk deposuna götürüldü. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmeciliğinin Bolu Belediyesi tarafından yapıldığını belirten yetkililer, Gölcük Tabiat Parkı'nın giriş çıkışı sağlayan yol yetersiz kalıyordu. Bundan sonra mevcut yol sadece girişler için yeni açılacak yol ise çıkışlar için kullanılacak dedi Oysa ki zaten tabiat parklarına ve bu tip doğa alanlarına yol yapımlarının olmaması, bu yolların genişletilmemesi ve buradaki toplam trafiğin kontrol altına alınarak sınırlı sayıda insanın giriş çıkış yapması korumacılığın ana esaslarından bir tanesidir. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.